1074, numaralı konu, Hazreti Ali'nin kader hakkındaki sözleri, evet, Hazreti Ali'ye, ey müminlerin emiri, şurada birileri var, Allah Teala'nın henüz olmamış şeyleri bilemeyeceğini iddia ediyorlar, denildi, Hazreti Ali, anneleri onların matemini tutsun, onlar bu sözü neye dayanarak söylüyorlar, dedi, andolsun ki sizi deneyeceğiz ki içinizden mücahit olanları ve sabır gösterenleri meydana çıkaralım, cihat ve diğer hususlarda isyan veya itaat, haberlerinizi de ortaya çıkaralım, Muhammed, 47.sur 31 ayetine dayanıyorlar, denildi. Bunun üzerine Hazreti Ali, bilgisiz insanlar helak olur, dedi. Sonra da minbere çıkıp Allah'a hamdü senada bulunarak şunları söyledi. Ey insanlar, ilim öğreniniz, sonra bu öğrendiklerinizle amel ediniz ve onları başkalarına da öğretiniz. Allah'ın kitabında bulunup da içinden çıkamadığınız konuları bana sorunuz. Duyduğuma göre içinizden bazı kimseler andolsun ki sizi deneyeceğiz ki içinizden mücahit olanları ve sabır gösterenleri meydana çıkaralım, numaralı konu, ayetine dayanarak Allah Teala'nın henüz olmamış şeyleri bilemeyeceğini iddia ediyorlarmış, halbuki, bilelim, manasına gelen, nalemu, fili bu ayeti kerimede, görelim, manasında kullanılmıştır, böylece ayet, içinizden mücahit olanları ve sabredenleri görelim diye sizleri deneyeceğiz, manasını ifade etmektedir, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, gökte ve yeryüzünde takdir olunmayan hiçbir şey meydana gelmez, hiçbir kimse yoktur ki yanında kendisini korumakla görevli iki melek bulunmasın. Bu melekler kaderi gelinceye kadar insanı korurlar. Kader geldiğinde ise onunla kaderi arasından çekilirler. Benim üzerimde Allah'ın çok sağlam bir koruyucusu vardır. Ecelim geldiği zaman bu koruyucu benden uzaklaşır. Şunu biliniz ki kişi takdir olunanların mutlaka başına geleceğine ve olunmayanlarınsa hiçbir şekilde kendisine isabet etmeyeceğine inanmadıkça imanının zevkini alamamıştır.